Merhabalar değerli 94.9 Açık Radyo dinleyicileri Yeşilçam Arkeolojisi programında yeniden Utku İler ile birliktesiniz. Bugünkü programımızda PSY yeni çıkmış olan bir kitabın tanıtımını yapacağız. E, kitap Jet Rejisör Çetin İnanç e, ve değerli Çetin İnanç beni kırmadı. E, kitap için birlikte söyleyeceğiz. E, şimdi bir genel merhabalar bu arada. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. İyi günler dilerim. E, şimdi tabii kitaptan e, bahsettiğimiz zaman bu kitap aslında 2006 yılında basılmıştı ve e, evet. yeğeniniz Pınar Önc yazmıştı. Evet. Rol yayınlarından çıkmıştı o zaman piyasaya. E, yeniden, yani çok çok zordu kitabı bulmak. Yeniden e, geçtiğimiz ha, e, hafta diyelim ya da Mayıs ayında diyelim, Mayıs 2016'da yeniden kitap basıldı. E, sizi sağ olun, kır, kırmadınız beni. Birkaç soru sormak istiyorum sizinle. Tabii, buyurun, yani, buyurun. Hem de kitabın belki ta, tanınmasında kitap üzerine birazcık da böyle hani sohbet etmek yararlı da olur. Diyorum. İyi olur inşallah. Şimdi öncelikle evet. e, bence bizim sinema sektöründe yazılmış, işte buna biyografi de diyebiliriz, otobiyografimsi bir biyografi e, açısından bence yazılmış en iyi kitaplardan bir tanesi. Ooo teşekkür ederiz. Çünkü siz orada hani zaten sinemayla birlikte olduğunuz, için kendi hayatınızı anlatmanız ikisi bir arada çok farklı bir şekilde ilerliyor ve... Ben kendi açımdan... ...yani sinemayla ilgimi... ...kendim olarak anlattım. Hani sinemayı... ...başka türlü yorumlayan... ...başka türlü anlatanlar olabilir. Ama ben Çetin İnanç olarak... E, ...Pınar Öğünç'le oturduk. Onunla dostça... E, ...çok yakın zaten... ...akrabayız. Hı hı. Ben kendimi anlattım. Pınar ondan sonra delledi. O samimiyet kitabı bu hale getirdi. Çünkü... Benim e, sinemayla olan ilgimde öyle çok abartılacak, çok e, düş, üstünde düşünceleri icap ettirecek bir şeyim yok. Ben işte e, hatta bu Jet Reissör ismi de için çınasın. Aga Aga Özgüç'ün terimidir. O da 74 senesinde en çok film çeken yönetmenler diye listeler yapılırdı. Hı hı. Hep İki, üç sene üst üste hep en, en çok ben film çekmişim. Öyle e, istatistiklerle çıkardı. O zaman da Agah bir şey yazmıştı, bir kitapta yazıyordu. Yet Reyesör diye koydu. Bunlar da oradan esinlenmiş kitabın adını koymuş. Bu tabii önce e, bir insanın yaptığı, yani benim açımdan yaptığı işi bir insan duygusudur bu kitap. Hı hı. Ama ben mesela bir doktor olurdum da bir ameliyat Yaptığım ameliyatları anlatabilirdim. Ben bu kitapta işte kendi o zaman düşündüğüm, yapabildiğim, yapmak için uğraştığım filmlerin biyografisini dostça anlattım. Bir de kendi özelliğimle ilgili hayatımı bir takım açmazlarını veya noktalarını izah ettim. Böyle bir kitap çıktı. Sağolsunlar yaptılar. Bir daha basmışlar. İnşallah. Yani kitaba alanlar veya bizi tanıyanlar, bizi sevenler memnun olurlar. Ben memnun oldum tabii. Ben şimdi 75 yaşındayım. Em e, öncesi sizin gibi bir dostunuz beni arıyor. şöyle şey yapalım diyor ya kitap a, e, afişleri konuşalım, filmleri konuşalım. Bunlar hoş şeyler tabii. Ee, anlatımı da biraz farklı. Hani çünkü Yeşilçam'a çama farklı bir noktadan bakmamızın yanı sıra sizin sinemanınıza da farklı bir noktadan bakmamız gerekiyor. Çünkü hani e, siz de bana bahsetmiştiniz. Hani işte Çetin İlanç eşittir. Dünyayı kurtan adam gibi bir durum var. Ama kitaba baktığımız zaman e, bana göre Çetin İlhanç eşittir. E, 1960'lar, 70'ler yaşayacağım Hatta 80'ler yaşayacağım. Tabii. Bir, bir açıdan öyledir. Bir de şey var yani. Şimdi ben e, bu anlattıklarım içinde bir insan İnsanım her şeyden önce. insanı anlatıyorum yani. Bir de bizim mesleğimiz öyle bir meslek ki hayal satıyoruz biz. Yani hayalin varsa bu işi yapabilirsin. E ben hala hayalle yaşayan bir insanım. Hayalim biraz yüksektedir. E bu filmlerde de tabi belli o zamanki koşullara göre bizim kısıtlanmalarımız, bizim yasaklarımız, şunlar bunlardan sinemada bir çıkış noktası. Çıkış noktası derken bu fantastik filmleri yöneldik mesela ilk bunları yapan Yılmaz Atadeniz'dir ben Yılmaz abiyle de çalıştım ondan sonra bize böyle bir yol gözüktü ama ne vardır bizde iyi insanla kötü insanın hep savaşı vardır kötü insan çok kuvvetlidir en kötü kötülüklerin her şeyini yapar fakat iyi insan kuvvetlendiği zaman her zaman kötü insanı yener Bizde iyi ile kötünen savaşı vardı bütün filmlerimizde. E biz de hayatta bunu yaşıyoruz. Ne yani bir ayrı bir şey yapmıyoruz ki. Yoksulluktan gelirsin, çalışırsın, kötülerle mücadele edersin, bir yere varmaya çalışırsın, önündeki engelleri kaldırırsan işte bizim filmlerimiz olur. Bizdeki yerde bu yani. E, kitapta güzel bir başlık var. Meğer fantastik olan bizmişiz. Evet tabii. İşte <gülüyor> onu dedim ya hayalle yaşarız hala insanın hayaller öldü mü zaten insanın duygusu biter kim var mı hiçbir insan sabah aynaya bakıp da dünyanın en güzel insanı ben değilim diyen var mı herkes kendini beğenerek giyinerek saçını gözünü tarayarak dışarı çıkar bizde filmlerde ne yapıyoruz bu güzel insanları insanları güzel gösterip seyirciye sunuyoruz seyirci de kendisini özdeşleştirirse filmde oynayanla ya hikayele geliyor filmleri seyrediyor bu dünyada, yani dünya e, hayal üstüne kurulmuş zaten. Ben şimdi 75 yaşındayım. 70 sene önce yahut 60 sene önceki bu dünya ile bugünkü modern dünya arasındaki fark işte bizim düşüncelerimiz. Hepsini o zaman görmüşüz biz. Kendimize göre. Dünyada sineması 20 bin fersa diye dünya, dünya. film yapmışlar. Film oynamış. 40 sene sonra atom denizaltısını icat etmişler. E demek hayal bir yerde gerçekleştiği zaman insanlara etkiliyor. Uzay yolunda da ışınlamak için tabii, cihaz vardır. Tabi. Cep telefonu oldu, hani. aynı onun gibi açılıp kapalı e Şimdi da bir... ışınlama diyoruz mesela bizim işte dini kurgularda mesela bir peygamberimiz vardır. Hep ben onun etkisi altında kalmışım. Zülkarneyn diye büyük bir peygamber. E ne diyor? Kur'an-ı Kerim'in bir maddesinde ona bir sebep verdik. Güneşe doğru gitti. Bir anda. Hı hı. E ne demek bu? Işınlanma. <gülüyor> e ben belki görmeyeceğim ama benden sonraki nesil 100 sene, 50 sene sonra ışınlanma da olacak. Her şey oldu. Nasıl Amerika'da oynayan bir dizinin görüntüsü gelip de Türkiye'de bir televizyonda aksediyorsa bize, hı hı. yarın demek ki bugün e, resim geliyorsa, görüntü geliyorsa yarın madde de gelecek. Yani bunları biz hep insan yaşantısından İnsanın inanışlarından aldığımız şeyler bunlar. Şimdi Star Wars diyoruz, yedincisi çekilmiş diyorsun sen. Evet. E bütün dünya bunu seyrediyor. Şimdi bütün çocuklar, internet kafeler, şunlar hep fantastik kahramanlar, fantastik duygular. Fantastik. E niye? Çünkü insan ulaşamadığı bir e, kendisinden daha e, görüntüsüyle, her şeyle daha güzel yaşayan, daha aktif yaşayan birisi olmak için çabalar hep. Biz de çocukluğumuzu geçirdik. Mesela bizim gençliğimizin en büyük starı James Dean'di. Hepimiz James Dean'de olacağız diye yaşantımıza yön veriyorduk. Hı hı. Bu böyledir. Bugün de şimdi yeni nesil işte yeni kahramanlar, yeni şeyle kahramansız dünya olur mu ya? Bütün harpler, bütün savaşlar, bütün duygular kahramanlıkla kazanılmıştır. Biz bunları anlattık. Evet, şimdi... kitapta mesela benim samimi konuşuyorum nasıl bu böyle konuşuyorum hani kitap ama kitap yazılacak şurasını böyle yapo değil ya bizim duygumuz neyse o biz zaten Yeşilçam'da 40 kişiydik birbirimizi bilirdik. Yani şimdi dünya değiştikçe e, olaylar değiştikçe insan değişmez ki biz neyse koyuz. İşte kitapta çetin bir çetin İnanç diye bir işte Yeşilçam'da Önce emekçi sonra bir takım filmler yapmış bir insanın hikayesini anlatıyor. Yani duygu o. her şeyden önce insanım deminde mi dediğim gibi insan işte duygularını mesela bir film benim bir filmim derler ki ya çok kavga var ya kavgayı bırak bu film ne anlatıyor? Film 90 dakika hep anlatımla geçmez ki. Hı hı. O süslemeler vardır. Kavgalar, dövüşler, gereğinde sevişmeler, işte aşk filmleri, şarkılarına Bunun yanında da film bir şey anlatır. İşte biz ne kadar kötü film yaptı deniyorsa, ne kadar yanlış yaptı deniyorsa onun içine bir duygu anlatırdık biz. Nedir o duygu işte? Hep ben onu söylerim. İyilerle kötülerin savaş. Bunu hissediyorsa seyirci, zaten bizim filmlerimiz hep iş yapmış filmler. Mesela sinemada o zaman bir kural var, bir film yaparsın, film para getirmezse, çalışmazsa, iş yapmazsa o anlamda son tarif edilir. Bir daha sana iş vermezler. E biz 3 tane film yaptığımıza göre demek bizim bilmemiz iş yapmış. İş yapmanın karşında ne var? Seyirci gelmiş, seyretmiş bunları. Evet. Şimdi bizim o zamanki televizyon daha yeni yeni. Belki de yok ilk filmleri yaptığım zaman benim. Yazlık bahçeler 3000 bin kişi, 2000 bin kişi, bin kişi böyle yazlık sinemalarımız vardı bizim. Düşünebiliyor musun? Bir film oynuyor, bir gecede 3000 bin kişi geliyor şeye, sinemaya. E bunlar... O filmler beğenilmese insan, seyirci kendisini bulmasa gelirler mi oraya? E bir de sosyalleşiyor daha e, Sosyalleşiyor zaten. tabii ama filmler canına göre değişiyor. Kimisi aşk filmi seviyor, kimisi dram filmi seviyor, kimisi komedi seviyor. Kimisi de işte bizim o zaman değişime girdiğimiz zaman dünya sineması da girmiş değişime fantastik filmler denen çok yüksekteki kahramanların filmleriyle böyle gelmiş bugüne kadar devam etmiş kitabın e, arka kapağında çok güzel bir şey yazıyor. E, sadece çok şahane yemekler yapan pahalı restoranlar mı vardır bir şehirde? E, o zaman şehirdeki bütün kuru fasulyeleri kapatın. Halkın kuru fasulye ihtiyacı vardır. Hala da var. Yeri geldi biz de kuru fasulyemizi, yağımızı, soğanımızı yettiği kadar kuru fasulye yaptık. E, birileri de afiyetliydi. E, e, tabii. Yani genellikle şunu da gö görüyorum ben. E, yani aksiyon sineması nedense bizde çizgi roman okuma bu şeyler hep böyle çocuksu şey olarak bakılır. Yani evet. mesela bana hala çizgi roman okuyor musun diye soran insanlar da vardır. Tabii doğrudur. Ama ben işte 80 yaşına gelince de çizgi roman okuyacağım. Ama çocuk hayalleri bitmez ki. Yani çocuk bu, hayaller insan neden geliş, yaşlanır? Geliştikçe, büyüktük, büyüdükçe belki görünümü kendisi yaşlanır ama çocuk hayalleri ölmez. Zaten hayali öldürdüğün zaman Dünyanın yaşamın önemi kalmaz. Onun için yani biz bu filmler işte benim söylediğim gibi kuru fasulye hı hı. E, kuru fasulye bir dükkanda 5 liradır bir dükkanda 500 liradır. Değil mi? Yani hı hı. dükkanın şekline göre değişir. Ama yine o da kuru fasulyedir o da kuru fasulyedir. Bizim filmlerimiz de öyle. Sen zevk alıyorsan ona gideceksin. İsterse 500 lira olsun isterse 100 lira olsun. Evet, ama yani B, B sinemayı da tabii, tabii, tabii. Ama şu var tabii benim filmciliğimde işte biz bu filmleri yaptık. Seyirci beğendi, seyretti. Sonra hatalar oluyor bilmem ne konuşurlar. Hı. Benim sinema sistemimde seyircinin önden resim bir kere geçer. Hı. Seyirci geri dönemez. Eğer filme kaptırdıysa kendini. Eğer ki seyirci dönmeden Yeri dönmeden filmi bir seferde seyrediyorsa hata aramaz duygu arar. Duyguyu alırsa seyirci o filmi seyreder. Benim yani söylemek istediğim bu. Ben de seyirciyim. Beni de e, duygumu ya hissimi kabartan filmleri ben de izliyorum. Hı. Ama bunun yanında da bütün hayatım boyunca hayalimde geliştirdiğim kahramanların hayatın filmlerini izliyorum. E biz de Star Wars'ı izliyoruz. Yani Olan bir şeyi, işte ben onu söylerim, bana kızarlar. Gerçek film, gerçek hikaye. Abi haberleri ben dinlerim o zaman. Ben <gülüyor> diye film seyredeyim. Film benim yaşamadığım, benim görmediğim, benim bilmediğim bir şey anlatacak ki ben onu seyredeceğim. Mesela son yıllarda izlediğiniz ve en beğendiğiniz film hangisi oldu? Allah son yıllarda pek film izlemedim yani ama mesela en son Star Wars oldu. Hı <gülüyor> hı. Benim, ya ta, e, yaşadım diyorum ya. <gülüyor> bu süper kahraman filmlerini izlediniz mi? Yok, izlemedim. Mesela bir de şu vardır. İnsan erişemediği yere mundar der, değil mi? Hı hı. Şimdi insan erişemediği zaman ya insan bu tür filmlerden zevk alır ama zevk almadığını söyler, mundar der. Ve film film kötü ama izler. Çünkü hayali insanın bitmez. Şimdi ben ne diyorum? Ee, insanı seven filmi de sever. Ama her insan her filmi sever demiyorum. Herkesin bir filmden aldığı bir takım algılar vardır. Kimi işte avantür filmi sever, kimi e, dram filmi, kimi aşk filmi sever, kimi komedi filmi sever. Ama bir şeyi sever. Sevmiyorsa zaten o insanda duygu his yoktur. Yani biz filmden bahsettiğimiz için tabii bunları konuşuyoruz. Dünyada herkes herkes aktördür bir kere. Kendini beğenmeyen insan yani var mıdır dünyada? Siyasetçisi de, politikası da, doktoru da, çakkalı da, bakkalı da her insan sabah tıraşını olacak, güzel giyinecek, dışarı çıkacak ve kendini karşılaştığı insanlara kendisini lanse edecek. Öyle değil mi? Evet. E o zaman herkes aktördür. O zaman herkes de her filmi den bir şey yani bulduğu, seyrettiği filmden bir şey alıyorsa o filmi seyredecek. Çünkü kendini seyredecek bu yani şimdi tabii ben kitabı okumadan önce e, yani filmlerinizi izliyordum evet. daha sonra o kitabı okudum bu ilk baskısını okumuştum 2006 dönemindeki e, yani burada bambaşka kitabın içerisinde bambaşka yani daha doğrusu insanların hani ön yargısı diyelim birazcık hani evet. tanımayan insanları bambaşka bir yargı vardır diye düşünüyorum sizinle ilgili yani Çetin İnanç'te ilgili e, ama bence kitabı okuduktan sonra sadece sizinle ilgili değil bence yeşil çamın Nasıl ilerlediğiyle ilgili de çok şey değişecek e, ama her şeyden önemlisi bence bu kitapta sizinle ilgili öğrendiğim en önemli detay sizin Lütfi Akat gibi çok önemli ustalarla ile çalışmış olduğunuz. Tabii tabii tabii. Artıf Yılmaz'la, Lütfi Akat'la. Yılmaz Atadeniz'de diyeyim. Atadeniz'de öncesi, öncesi var. Evet. O, o Yılmaz Güney'le mesela. Güney en büyük filmler Hudutların Kanunu, Kurbanlık Katil, Kızılırma. Hep beraber Yani Sinema tarihi e ama, insanlar için çok değerli bir tarih. işte biz de e, o tür filmlerle başladık. Fakat sonradan sinemanın seyirciyi sinemaya getirecek filmleri nasıl getiririz kendi açımızdan? Hı. Şimdi o zaman işte bilmiyorum anlatayım mı bunları? Büyük bir kaos var sinemada. Starlar e, ...tarihleri dolmuş... ...büyük starlarla iş yapamıyor... ...yeni filmciler... ...o zaman ne yapacak... ...çıkış noktası bulacağız... ...dünya sineması ne yapmış... ...bir de biz örnekleri dünya ...Hollywood'dan Amerika'dan alıyoruz... ...İtalya'dan... ...işte biz o... ...Biçeko diye bizim meşhur cowboy filmimiz var... Hı hı. E, ...oturduk bir film yapalım... ...Yılmaz Köksal rahmetli büyük bir çıkış yapmak üzere... ...seyirci ikinci, üçüncü rollerde onu çok... E, ...benimsemiş... ...Yılmaz'la bir film yapacağız... Ya dedik ne yapalım ne yapalım İşte Kara Murat yapsak yapılıyor Ka, işte Kara olan yapılıyor O yapılıyor Yeni bir şey yapalım e, İtalyan sineması dedik Koboy filmi yapıyor İtalyan İtalyada İtalyan sinemasında Koboy filmi yapılıyorsa Türkiye'de niye yapılmasın Biz de Çeko diye bir koboy filmi yaptık Ondan önce de birkaç denemeler olmuştu hı hı. Ondan sonra bizim, bizim büyük iş yaptı Mesela o zamanın en büyük ıı, oyuncuları Cüneyt Arkın da oynamıştır Bir koboy filminde Sadır Alışık Bütün o komedi hı hı. Dünyasının içinde bile bir kovboy filminde Red Kit. Red Kit oynamıştır Uzay filminde oynamıştır Bunların evet. hepsi hayallerin süslediği şeylerdir işte. O hayali, hayali Seyirciye geçirebilirsen Eğer ki Senin Hayalindeki seyirciyi bulabilirsen Çok kişi gelir sinemaya Film iş yapar o zaman ikincisi yapılır Şimdi herkes mesela futbol diyelim Öncelikle panöntez içinde. Herkes Fenerbahçeli mi? Niye? Beşiktaşlı, Galatasaraylı başka takımlardan olan seyirci var. E, sinemada böyledir. Herkes dram filmini mi sever? Herkes evet. dini mi sever? Herkes şunu mu sever? Demek ki bu kategoriyi önceden hesaplayıp kendi hayalinde sinemaya aktarabilirsen, senle özdeşleşen seyirci de sinemaya gelir. Bu budur yani. Biz de çocukken öyle gidiyorduk. Mesela benim en çok etkilendiğim çocukken film İstanbul'un fethidir. Hayatım boyunca öyle bir film yapmayı düşündüm. Yapamadım. Nedir yani? Orada bir ulu baltlı hasam vardır. Allah rahmet eylesin. Bayrağı diker. İşte benim de filmlerdeki kahramanı mı? Her filmde bende bir kahraman vardır. Kötü adamı en sonunda yenir. Bunu normal hayatta yaşayan e, belli bir seviyedeki, düzeydeki insanların nedir hayat e, şeyi, ideali? Bir gün bana beni hor gören küçük gören insandan intikamını alacağım işte bize filmlerde bunu yaptık ama ne yaptık sembolize ettik i̇şte, fantastik tipler yarattık ee, Amerikalı casus şey yaptı uçan adam yaptı biz işte süpermen, süpermen yaptı biz uçan adam yaptık hep Hı -hı. benzetmeler e, zaten dünya bunun üstüne kurulmuş yani bakıldığı zaman 50-60 tane kurgulu hikaye vardır yani bunu herkes evirir çevirir Hep aynısını yapar Hiç evet. seyirciyi etkilemek Ben bile etkilendiğim filme giderim Mesela diyorlar ki işte şu film şöyle Kardeşim sana göre öyle E senin yaptığın film çok kötü film Sana göre bak bana bu kadar seyirci gelmiş Benim filmimi beğenen de var İşte bunları ayırmıyoruz biz Ve biz hep bir şey yani e, hep Yanlış arayan insanlarız Hem evet. seyrederiz hem kötüleriz Hani dedim ya demin, kedi ciğere mundar der. Hem yer, hem de sonra böyle biçim ciğer der işte. Bizim filmlerimizde böyle oldu Sanırım biraz daha şey de gerekiyor. Ee, yani hoşgörü demeyeceğim de. Birazcık e tabii, daha yumuşak da olmak e gerekiyor. Ya. Yani, yani her, tamam eleştiririz, gerekirse hani tiye hani Abicanın bezde alıyor. birazcık daha şey yapmak da fayda var. Şimdi benim, kendi kendimize bu kadar vurmak doğru olmuyor gibi geliyor. Ben şöyle. mesela şimdi hayatım boyunca şunu söylemişimdir. Bir yapılan bir meslek ne olursa olsun film de olsun spor da olsun ne olur bir memleketin ekonomik seviyesiyle ölçülür. Ve dünyada her iş parayla yapılır. Parasız hiçbir iş yapılmaz. Film de parayla. Yapılır. E bizim ekonomik seviyemizi dünyada bakın neredeyiz? Evet. Filmlerde orada. Evet. Şimdi adam Amerikalı Oscar bilmem ne seyirciyi seyirci insanları etkilemek için ne numaralar yapmışlar. Bu festivaller şunlar bunlar bunlar Ama Star Wars son yedincisi mi beşincisi Hı, yedincisi. mi işte e, kaç bin, milyon dolar kazanmış. E, bu ne için yapılıyor hiç duydunuz mu? Ben bir film yaptım evde ben seyrediyorum eşime dostuma başka sinemada oynatmıyorum böyle bir film var mı? Affedersin. Ya vardır ama biz bilmiyoruz. Ay olur mu? <gülüyor> yani ya yani Basın ya basılmış bir gazete evde okuyor sahibi. Evet. Satışı yok. Böyle bir gazete var mı? Bir mecma var mı? Böyle bir roman var mı? Böyle adam hastaneye yatmış hiç ameliyat yapmıyor. <gülüyor> Hastaları kapıdan çeviriyor. Böyle bir dünya var mı? Dünya parayla kuruldu. Yani maddiyatla kuruldu. Biraz mesela medeniyetle ilerledi. Filmde para, medeniyet olmazsa seyirciyi de bir de şu vardır yani seyirciyi tanıyacaksın. Sen ne olursan ol seyirciyi kendi seviyene zor getirirsin. Sen seyircinin seviyesine bir belli bir seyircin olacak. Onun seviyesinde filmler yapacaksın. Bunu ben böyle tarif ederim. Ben de seyirciyim, ben de filmciyim. E Deniyor ki ya işte kötü film yaptığını sürüyor. Ne yaptımsa yaptım. 30 sene sonra benim yaptığım film konuşuluyor. 30 sene önceki başbakanı hatırlayan var mı? 30 sene önce şuradan gelmiş burada bir şey icat etmiş adamı hatırlayan var mı? Bak filmler konuşuluyor. Benim benim gibi başka arkadaşlarımın da filmleri konuşuluyor. E demek ki güzel bir şey yapılan bir şey. Bir, bir de en son şunu söyleyeyim: bir şeyi yapmak önemli. Her yapılan şeyin Beğenen vardır, beğenmeyen vardır. E, yap, yap, yaptıktan sonra yapan, yapanı e, bence tenkit et, tenkit eleştirmeleri lazım. Hı hı. Adam hiçbir şey yapmamış hayatında. Bu film değil mi? Hiçbir film. E, seyretme kardeşim. Seyreden varsa bana göre doğru film. O. Değil mi yani? Teşekkür ederim yani. Sağ olun. Biraz da içimi döktüm ama... Açalım ya, Yani <gülüyor> bu budur yani. <gülüyor> ee, dediğim gibi Pınar Öncü'n... E derlediği ve yazdığı jet registrator Çetin İnaş kitabı evet. e, iletişim yayınlarından yeniden piyasaya çıktı. Evet. E, daha önce yayınlanmış ilk baskısıyla aynı şekilde evet. birazcık daha farklı dizinde. Pınar önce de çok teşekkür ederim benim kuzenim ama çok bilgili, kültürlü, çok değişik bir üslubu e, olan evet. e, insandır. Ona da te, onu da tebrik ederim. Siz de bana bu söyleşiyi e, imkanı sağladığınız için e, teşekkür ederim. Yani. Asıl ben teşekkür ederim. Evet. <gülüyor> Siz de yoruldunuz. Yok. E, herkese tavsiye ediyoruz. E, Hayır, sağ Yeşil, olsunlar. Yeşilçam Arkeolojisi programından e, e, 94.9 açık e, radyoda önümüzdeki hafta yeni bölümümüzde yine sizlerle buluşmak üzere. Yeşilçam Arkeolojisi